Baş Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından pestisitlerin zararları konusunda farkındalık yaratmak ve Türkiye'de pestisit kullanımını azaltmak amacıyla yürütülen Zehirsiz Sofralar Projesi kapsamında bir basın geçisi düzenlendi. Bursa Karacabey'de 20 yıldır organik tarım yapan Şaban Burhan'ın çiftliğine yapılan ziyarette basın mensuplarına proje hakkında bilgi verildi. Zehirsiz üretimin nasıl mümkün olabildiği örneklerle anlatıldı. Gezi'de araziler incelendi, alternatif yöntemler ve uygulamalar yerinde gözlendi. Zehirsiz sofralar, iletişim kampanya koordinatörü Turgay Özçelik, endüstriyel tarımda zehir kullanımının tam bir çılgınlık boyutuna vardığını, bir elmayı soframıza gelene kadar ortalama 16 kez pestisit uygulandığını ifade etti pestisitler toprağımızı, suyumuzu, havamızı kirletiyor. Bizi, arıları, kuşları, faydalı böcekleri zehirliyor. Özellikle çocuklar pestisitlerin zararlarından en çok etkilenen grup. Yapılan araştırmalar anne sütünde, bebek mamalarında, bebeklerin göbek kordonlarında bile pestisit kalıntılarına rastlandığını gösteriyor. Buday Derneği Koordinasyon Kurulu üyesi Oya Ayman, organik tarım, onarıcı tarım, agroekoloji gibi pek çok yöntem Biyolojik mücadele, kültürel mücadele gibi pek çok teknikle zehirsiz üretim yapmak mümkün. Türkiye'de yüzlerce üretici bu yöntem ve teknikleri kullanarak sürdürülebilir bir şekilde üretim yapıyor. Bugün ziyaret ettiğimiz üreticimiz Şaban Burhan bunlardan biri. Biz tüketicilere çok şey düşüyor. Alışveriş yaparken sağlıklı gıdayı tercih etmek, zehirsiz ürünü tercih etmek. Şaban Burhan gibi doğa dostu yöntemlerle üretim yapan çiftçilerimizi desteklemek anlamına geliyor dedi. Şaban Burhan'sa otu böceği öldüren pestisitler insanı da öldürüyor. 20 yıl önce tarımı hiç bilmezken şimdi organik yöntemlerle 200 dönüm arazide 85 çeşit ürün yetiştirebiliyor ve geçimimi sağlayabiliyorum. Kendi çocuklarıma ve herkese sağlıklı gıda yedirebilmek için çalışıyorum. Buğday Derneği'nin öncülüğünde kurulan %100 ekolojik pazarlarda ürünlerimi satabiliyorum diyor. Ayrıca Burhan tarım zehirleri tüm böcekleri öldürüyor. Bu sefer arkadan daha yoğun, güçlü ve direnci artmış bir zararlı popülasyonu geliyor. Oysa bizim kullandığımız biyolojik mücadele gibi tarım yöntemlerinin dost işçilerimiz dediğimiz uğur böceği ve arılarla hiçbir zararı yok. Sadece zararlıyı öldürüyor. Böylece bizim dost işçilerimiz çoğalıyor dedi. Adalarda karantinadaki atların sağlık durumlarının iyi gitmediğine yönelik iddiaların ardından atlı faytonların kaldırılması talebiyle Saraçhane Parkı'nda 41 gün yaşam nöbeti tutan hayvan hakları aktivistleri Büyükada'da atları veteriner eşliğinde ziyaret etti. Ziyaret sonrasında adalardaki mevcut atların durumlarına ilişkin endişelerini paylaşan aktivistler atların ve tescilli fayton plakalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alımının bir an önce tamamlanarak atların sağlıklı bir şekilde bakımını üstlenecek proje hazırlıklarının hızlandırılmasını talep ettiler. Açıklamada İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan müracaatlara rağmen, adalardaki hali hazırdaki mevcut at sayısı ile hasta, yaralı ve acil bakıma muhtaç atların durumlarına ilişkin sağlık ve bakım cetvellerinin elde edilemediği belirtildi. Yapılan incelemelerin sonuçlarını paylaşan ekip, Adalarda yaz sezonu boyunca faytonda kullanılan uzun süre aşırı çalıştırılma nedeniyle bir bölümü sağlık sorunları yaşayan 1300'e yakın at bulunduğu biliniyor dendi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Kurşunlu köyünde daha önce tepkiler üzerine kapatılan feldspat madeninin yeniden açılmak istenmesi ve proje için olumlu ÇED raporu verilmesi üzerine bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları eylem yaptı. Kurşunlu Köy Meydanı'nda buluşan eylemciler açılması istenen madenin birinci derecede sit alanı olan Skepsis Antik Kenti'ne 75 metre, köy yerleşim yerine 50 metre, içme suyu kaynağı Bayramiç Baraj Göleti'ne yalnızca 1 kilometre uzakta olduğunu vurguladı. Açıklamada Sadece 200 bin lira proje maliyetiyle planlanan yüksek kar elde etmek için bizleri, yaşam alanlarımızı, meralarımızı ve en önemlisi binlerce yıllık tarihi yok etmelerine karşı bizler burada onurlu insanlar olarak 2013 yılında nasıl direniş gösterdiysek aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz ifadeleriyle eylem son buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2019 yılı iklim değerlendirmesi raporuna göre geçen yıl Türkiye'nin ortalama sıcaklığı 14,7 derece olarak gerçekleşti. 2019 yılı 1971'den bu yana gerçekleşen 4. en sıcak yıl olarak kayıtları geçti. Genel olarak Karabük ve Bitlis dışında ülkenin büyük bir kısmında ortalama sıcaklıklar uzun yıllık ortalamaların üzerinde oldu. Geçen yıl aylık ortalama sıcaklıklar Nisan ve Temmuz aylarında uzun yıllar ortalamalarının altında diğer aylarsa üzerinde gerçekleşti. Kış normalin 1,3 derece, ilkbahar normalin 0,7 derece, yaz normalin 1 derece, sonbaharda normalin 1,9 derece üzerinde sıcaklıklarla geçti. Ülkede 63 merkez ay içinde en yüksek sıcaklıklarda bir merkez ise en düşük sıcaklıklarda kendi rekorlarını kırdı. Geçen yıl aylık yağışlar Şubat, Mart, Mayıs, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında uzun yıllar normallerinden düşük. Diğer aylarında normallerinin üzerinde gerçekleşti. Ocak ve Aralık yağışları ise normallerin çok üzerinde kaydedildi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri